Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah ve ba'd. Şimdi bir arkadaştan güzel bir soru geldi. Bir 248. ayetle ilgili Bakara suresi. Dür hocam bu sırada e, her kime e, davet etsek, namaz kıl. Yani bunu tut, yani sakalini bırak, yani faiz yeme, yani işte günahları işliyorsun. Hep bunu diyorlar bize. La Allahu nefsen illa Allah yani mükellef kılmadığını, yani kendi yapabilecek kadar Allah emir etmiş. Ben bu kadar yapabiliyorum Elhamdülillah diyorum. Hep bu ayet karşımıza çıkıyor. Bu ayet hakikaten bunlar için hicret mi? Yoksa bunlar yanlış anlıyor yoksa bunun gerçek yüzü nedir? Evet arkadaşlar, bu bir özellikle davetçiler için bu konuyu iyi anlamamız için bu güzel bir çok güzel sorudur. Çünkü bu ayet hakikaten piyesaya çıkıyorsun. Hep bize ne diyorlar? La yukallifullahu nefsen illa vus'aha. Adam günah işliyor. He, hata yapıyor. Hakkıyla İslamiyeti e, yapmıyor. Her nasihatte bulundun. Ya üzerime gelm arkadaş diyor. La yukallifu Allah bu kadar yapabilir. Allah bundan su fazlasına sorumlu koymamış benim üzerime. Ben bu kadar yapabiliyorum. Halbuki bir mümin neyle mükelleftir? İslamın şartları, imanın şartlarını yerine getirmekle mükelleftir. E bu bir çetrefil mi? Evet, bu bir karışıklıktır. Bu nasıl olur? Bu ayeti anlamak, anlamamız için, zaten ayet 184. Bakara suresinin ayetidir. Bu ayeti anlamak için ayetin öncesine bakmamız lazım. Durillahi, zaten bunu her çeşit ezbelliyor. Çok güzel bir suradır. Akşamları okur. Bakara suratın sonu faziletlidir. Diyor ki, لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ Yerde gökte olan semavette ve yerde olan ve arasındaki ne var ise evrende kimindir? Allah'ındır. وَاِنْ تُبْدُ Bunu niye diyor? Yani gizli bir alan yoktur Rabbil alemin için. Bunun anlamı nedir? Ayet-i başlıyor. Yani gizli bir alan Rabbil Alemin için yoktur. Rabbil Alemin Allahu Celle Celaluhu Haliktir. Onun haricinde bütünü mahluktur. Bütününü Allah Subhanehu Teala hakkıyla haberderdir. Sonra ne diyor? Bunu dedikten sonra kendini tanıtıyor Rabbil Alemin. Çünkü kendini bir tane bir şey bilmesen, cahil olsan reddedersin. Allah Teala bak İnsanların aklına göre de davet yapıyor. Aklına göre. Önce kendini tanıtıyor sonra hükmünü veriyor. Hatta hüküm kimden çıkmış bilinsin. Onun için biz davetçilere diyoruz ki insanlar seni tanımadık, tanımıyorlar. İlmin var yok bilmiyorlar. Sen ne yapıyorsun? Hemen gelip e, dank diye oturursun hükümleri. Bunun hükmü budur. Ya bir dakika sen kimsin nereden geldin? Bir bilelim, tanıyalım. ya e bu haktır. Bak Rabbil Alemin bu metodu kullanıyor. Sonra ne diyor Allah Teala? Bu kendini tanıttıktan sonra diyor: "Ve in tubdu ma fi enfusikum au tukhfuhu bihi Diyor ki siz nefsinizde ha? Bir şeyi nefsinizde bir günahı, bir suçu işliyorsanız bunu dillendirin, dillendirmeyin. Allah Subhanahu ve Teala bunun üzerine sizi sorguya çeker. Allah her her kulun gönlünden bir şey geçer. Ne, ne oldu bu? Çok zor oldu. Sonra ne diyor? Fe yaghfirul limen İstediğini affeder. Di bu men azabur. Allahu ala kulli şeyin kadir. Allah da her şeye kadirdir, muktedirdir. Çünkü neden? Ayetin öncesinde ne diyor? Her şey yer gök Allahu Teala'nındır. Burada yine ispat etti. allah Teala istediğini böyle yapar. İstediğine azap verir. Her şey onun eli altındadır. Sonra ne diyor? أَمَنَا الرَّسُولُ Sonra geliyor diyor. Resul iman etti. Neye iman etti? بِمَا أُنْزِلَ ileyhi min رَبِّهِ Üzerine indiği Risale, Şeriat, İslam Şeriat nedir? Kur'an, Sünnettir. Kur'an indi, sonra Sünnet indi. Ona iman etti. ve mu'minun onuyla olan mu'minler Kimdir müminler? Rafizilerin dediği gibi üç sahabe değil. Bütün sahabalardır. Rafiziler diyorlar Resulullah'tan sonra sahabeler mürtet doldu. Sadece üç tane bazı rivayette beş tane bazı rivayette altı tane. O da en iyi müşahlarıdır. Ceresi hepsi mürtettir, çafirdir. Ne'udu billah. Bizim dinimizi iptal etmek için bunu söylüyorlar. Ama burada Allah kıyamata kadar bunlar mümin diler diye ayeti geçiyor. Neye inandılar? Kullun amene. Hepsi inandılar. Resul Muhammed sallallahu aleyhi ve, sellem, ve abu ve Ümer ve bütün sahaben. Kullun. Bak demedi üç tane, dört tane. Kullun. Hepsi. Çokunluluk. Ve Allah Teala nasıl bir deneyi tezki eder bilir o. Sonucu mürtedde olur. Olur mu bunu? Tezkiye yapar mı Rabbil Alemin? Kıyamete kadar okunan. Haşa kefer. Neye inandılar ya Rabbi? Biz soruyoruz bugün de diyor âmana Allah'a inandılar. Allah'a iman nedir? Hakkı ile iman. Tevhidine iman edeceksin, rububiyetine. Bütün fiilleri yarat yarat evreni yaratmak, Bütün öldürdürmek, diriltmek, rızık vermek Allah'a hastır. He? Ha? Sonra sadece Allah'a ibadet olur ve Allah'ın isim sıfatları en güzeldir. Allah eşi dengi olmayan bir yaratandır. Sonra ne inandılar? Ve melekihi, meleklerine. Oları nurdan yaratmış Allah'ın askerleridirler. Ve kutubihi Allah kitablar kitaplar gönderdi peygamberlerine verdi. Kitaplarında ne var? Emri ve yasakları. Ve rusulihi elçiler. Allahu Teala direkt kullardan muhatap olmaz direkt tek tek. Ne yapar? Bir tane seçer içlerinden nebi resul diye gönderir, tebliğ eder ol. Sonra ne diyor? Ne, ne demişler müminler? Lanfurriku beyne ahadin min rusulihi. Resulların da arasında tefrik etmeriz. Hepsi Allah'ın Resuludur. Hepsinin şeriatine ile gelmiş Hazreti Adem'den Muhammed'e kadar Kelime-i La ilahe illallah. Hakkıyla Allah'tan hakkıyla, hakkıyla Allah'tan başka hakkıyla ilah nedir? Yoktur. Sadece ona, ona ibadet olur. Hazreti Adem'de bunu getirdi. mururan bi kullu peygamberler aşağıya kadar hatta Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar. İstisnasız. Buna neden Deyilir? İslam dini diyor. İslam Dini nedir? Teslimiyettir. Neye Teslim? Allah'a ve emirlerine Sonra ne diyor Allah Teala? Ve kalû Dediler. kim dedi Muhammed Ve onun ashabı müminler Semihna ve ata'na Eşittik ve itaat ettik Onun için müminin şiari nedir Sembolu? Bunu kaldırıyor Semihna ve ata'na Yahudiler dediler Semihna ve asayna eşittik, esyan ettik. Biz ne diyoruz? Semi'na ve ata'na. Gufranek Rabbena. Biz eşittik, itaat ettik ama kusur yapmışsak ya Rabbi bizi affet. Ve aleike'l Çünkü biz biliyoruz. Sonucumuz senin elindedir. Sonuçta hesap gününden sonra yen cennet yen cehennem. Senin elindeyiz. Sonra ne diyor Allah Teala? La yukellifullah nefsen illa vus'aha. Allah subhanehu ve teala bir nefsi mükellef kılmaz illa yapabilecek amellerle. Leha ma kesebet Leha ma kesebet yaptığı iyiyse iyi, kötüysa kötü ve aleyha mektesebet Sonra ne diyor? Rabbena, yani iyi bir fiil yapmışsa bir kul, onun çarınadır. Terazisinde ağır basar, kötü yapmış onun zerelinedir. Sonra ne diyor? Rabbena dediler ki Resul ve onun atrafındaki Ebu Bakır, Umar, Ashab bütünü. La tuâkhidne innesine ev akhta'na. Ya Rabbi bir şey unutsak, hata yapsak, bizi bunuyla muâkaza alma, hesaba çekme. Çünkü bilerek yapmıyoruz. Bizim kastımız bilerek yapandan Allah Teala biliyorsunuz dinimizde niyete göredir. Bilerek yapmıyoruz. Rabbana, ey Rabbimiz, Halikimiz, ve la tuhammilna ve la isran isr bizim üzerimize hamletme كما hamaltu alel ladina min qablina başkalarını bizden öncekileri üzerine imtihan iptila mükelleflik azap indirme anladabildin mi rabbena ve la tuhammilna ma la takate bizim üzerimize takatimiz olmayan, bedenimiz taşımayan, ne hüküm, ne azap indirme. Fahfu anne Bizi affet. Vahfirlenâ. Affet ve ya işlediğimiz günahları sil. Varhamnâ. Rahmetine kavuştur bizi. Rahmetinle bizi ne yap? Şey yap. Ee, rahmetinle bizi hesaba çek. Ente mevlana sen bizim mevlamızsın. Mevla nedir? Mesulümüzsin. Bizi yaratmışsın. Her şeyden sen mesulsün. Fansurna alel kavmil kafirin. Çafirler üzerine bizi ne yap ya Rabbi? Zefer kıldır. Çafirler üzerine bizi zefer kıldır. Hiçbir zaman çafirin bizim üzerimize hükmü olmasın. Onu hiç allah Teala diğer ayette ne dedi? kana hakan aleyna نَصْرُ mu'minin bizim üzerimize sözdür, vaittir müminleri zefere kavuştururuz o zaman biz bir gün zille tehşürürsek arkadaşlar biz iman sıfatını üzerimizde taşımıyoruz, ne zaman mümin olsak Allah'ın sözü yerine gelir şimdi bu ayeti anladık biz, açıklamasını bildik şimdi bu ayetten onların hicretlerin oldu, sakit oldu düştü, çünkü neden burada Allah Teala başka bir şeyden bahsediyor Orada bunlar bunu ne yapıyorlar? Ellerini almışlar her şeyde La yükellifullahu nefsen illahu is'a'a Bakın İmam Müslim Ebu Hureyre radıyallahu anhühten rivayet ediyor. Diyor bu ayet indirinde Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve in tubdu ma fi enfusukum ev tughfuhu Kalbinizden geçen Dillendirseniz dillendirmesiniz Allah bunu hesaba çeker sizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı Zorlandılar bu mükelleflikler Geldiler Resulullah'ın yanına Oturdular tapukların Tapuğuna ey Resulullah dediler Allah bizi e, O kadar amellerle Yükledi bizim takatimiz yoktur Buna Şimdi namaz oruç sadaka Tamam ama kalbimizden geçenler Hepimizin kalbimizden bir şey geçer Resulullah ne dedi Siz istiyorsunuz ehli kitap gibi Bizden öncekiler Hristiyan Yahudiler gibi Diyerseniz biz eşittik, esyan ettik. Hayır, deyin. Deyin, eşittik, itaat ettik. Allah bizi hufane ve ileyke'l-mesir. Resulullah dedi, deyin biz itaat ettik. Bizi affet. Sonucumuz sene dönüyor ya Rabbi. Onlar da aynen seni tekrar ettiler. Bu nettikten sonra Ebuğra ne Allah Teala bu ayeti nesh etti. Hükmünü kaldırdı. Ne ayeti indi? Eğmenel Resulü. Bunlar Allah'ın hükmü nedir? Kalbinizden geçen geçeni bile ister canlandırın canlandırmanı dillendirin dilleri hesaba çekeceğiz sizi. Bunlar ne dediler? Eşittik itaat ettik. Zor da olsa eşittik itaat ettik. Ha Yahudiler ne dediler? Eşittik esyan ettik. Resulullah bunlara öğretti. Müminler de dedi eşittik, itaat ettik. Ondan sonra Allah'ın müjdesi geldi. Bu ayet ne oldu? Peşindeki ayetten nesk oldu. Allah Teala dedi müminler, Resul ve müminler ne inandılar? Allah'a, meleklerine, kitaplarına. Sonra ne dediler? Eşittik, itaat ettik. Onun için bu ayet ne olmuş? Nesk etti. La yükellifullahu nefsen illa usaha. Bu ne oldu? Nesh oldu. Bu hüküm ne oldu? Nesh oldu. İşte ne hükmü? Kalbinizden geçen. Allah subhanahu teala bunu nesih yaptı. Ondan dolayı arkadaşlar bu ayetin anlamı nedir? Bu ayetin anlamı değil ki bir mümin ee, ne yapacak? Bir mümin elinden geldikçe Allah'ın emirlerine uyacak. Bak işte dediler iman ettiği meleklere ve e, o zaman bir müminin üzerine düşen bu ayeti hakkıyla anlayıp amel etmesi lazım. O da nedir? Allah'ın emirlerine çünkü dedi ki emenen resulü unzile. Resul ve onunla olan müminler iman ettiler. Biz şeriat'a olduğu gibi iman ediyoruz. Ama bunun yanında kalbimizden geçenle biz mükellef değiliz. Benim kalbimden kötülük geçti Ama o kalbimden kötülüğü Fiile döçmesem Ben istiyorum bir elim uzatın Bir hırsızlık yapayım Niyetimde var planım var Gittim hırsızlığı yapmaya Vazgeçtim Neden vazgeçtim Allah'ın korkusu geldi Bu haramdır ben bunu nasıl yaparım vazgeçtim Bunda o günah yazılır mı bana hayır Allah rızası için vazgeçsem Ecrim yazılır Ha vazgeçtim yapamadım o hırsızlığı Çünkü engel oldu Yapamadım sahibi oradaydır Polis ordaidir. Bu ne olur? Oval yazılır. Ama kalbimden sadece de geçti böyle. Faaliyete dökmedim onu. Onu Allah Teala İslam'da yazmaz. Bu ayet onu nesk etti. Bir de la yukellifull la yukellifullah nefsen illa vus'aha. Alimler diyorlar ki bunun gerçek anlamı nedir? Allah Teala insanı mükellef kılmaz illa takati kader takatinin üzerinde imkansızdır allah Teala bir kulu neyle yapsın mükellef kırsın yani allah Teala bir çora diyebilir mi sen gecenin kimse olmasa elinden tutsun camiye gitmen vaciptir demez fakire diyerek illa zekat verirsin demez takatinin üzerindedir çünkü zorunlulukta olan e, da hangi ayet açıklıyor hac 78 ne diyor allah Subhanahu Teala مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ Zorunluluk dinde getirmedi. Din olmamış senin için zorunluluk. Tam tersine. Allah yapabileceğinizi kadar emreder. Sonra diğer ayette Bakara 185'te Allah Teala ne emrediyor? Ne buyuruyor? Diyor yüridullahu bikumu'l ve وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسُرِ Allah Teala sizin için yusur. Kolaylık istiyor. Zorluk istemiyor. Onun için Allah subhanahu wa ta'ala alimdir, hakimdir, latiftir, khabirdir. Bilir kullarını yarattığı için bilir nasıl takatleri var bunlar, ne yapabilirler. Onun için Mülk Surasında 14. ayette ne diyor? Allah-u Teala bilmez mi yarattıklarını? Ve huve latiful khabir. O latiftir. Lütuf sahibidir. Mutlak lütuf sahibidir. Ve haberdardır. Uzmandır ne de? Yarattığında onun üzerinde bilen yoktur kendi yarattığını ondan dolayı yukellifullahu aha. anlamına gelir bütün musulmanlar şeriata uymaları demektir yok ben her şeyde ben yapamıyorum bu kadar Allah da mükellef kılmamış onun yanında bu nedir? ruhsattır aslında bu bir ruhsattır ne için? şer'i ruhsattır Ruhsat yerinde ruhsatı kullanırsın. Yok şeriatın emrine uymak meselesinde. Mesela Allah Teala ruhsatı ne vermiş? Seferde olsan oruç tutma. Seferde olsan ki namazı cem edebilirsin. Hasta oldun oruç tutmasın. E hayız kadınlı olsan Allah Teala'nın rahmeti gerekin kadın namaz kılmıyor. Ama orucu kazı ediyor namazı etmiyor. Hac... Hac vacip değil her musulmana imkanı olan musulmana vaciptir. Zekat her paraya lazım değil Nisabı dolması miktarı olması lazım bir sene geçmesi üzerinde lazım. Bunlar nedir? Bunlar Allahu Teala rahmetidir. Onu için bu la yukellifullahu nefsani illa uşahe anlamı ne gelir? Yani imkanın olduğu kadar Allahu Teala itaat edersin, hasta oldun ruhsat meselelerindedir. O değil ki ben Allah'ın emirlerine uymam. İstediğim emri seçerim. İşime geldiği emri uygularım, işime gelmediğini uygulamam. Bu batıldır, şeytani bir yoldur. Asıl müminlerin yolu la yukellifullah nefsen illa vus'aha anlamı gelir ki bizi bu Allah Teala ne yapıyor? Gücümüzü artırıyor, imanımızı, azimetimizi kuvvetlendiriyor. Ne diyor? Elinizden geldiği Kader, ibadet yapın. And, imkan olduğunda yapın. La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Bunu ne diyor? Amellerinizi arttırın. Bir mümin bunu anlamaması lazım. Anlaması lazım ki, amelimizi arttırırız. Müminin yanında tembellik, ruhsat arama, müminin, kitabında bu yazmaz. Müminin kitabında Allah'ın emrine teslim olup, ameli işleyecektir. Ama Allah ruhsat verdiğinde ona ne yapar? O ruhsatı kullanır. Onun için hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah'ın verdiği ruhsatı kullanman lazım. Reddetme o Allah'ın bir hediyesidir sana. E biz ne de kullanırız ruhsatı? Bu ayetin anlamı kısaca arkadaşlar. Bu ayetin anlamı Allah'ın bir rahmetidir üzerimize. Hem himmetimizi yükseltiyor. Neden yükseltiyor? Bak Allah Teala diyor ki yeter ki sen ibadet et. Hasta olsan tamam ben seni affetmişim. Oturmakta namaz kıl. Ebdes alamıyorsan teyemmüm et. Ama namazı bırakma. Allah bu zamanda insana namazı bırakmıyorsa o zaman sağlık zamanında himmeti yükselir. Evet velhamdülillahi rabbil alemin.